Ağamız Allah'ın ﷻ, Şeytan'ın ﷻ, Rəjim, fetvalarda, 13. fetvalarda kaldıydık. Hükümle itikadî fil meşeyh bi onum yanfâna ve Şeyhlerin fayda ve zarar verir itikadı itikadında olmanın hükmü nedir? <gülüyor> Diyor ki enledeyim meşeyh'i itbîgun ve ve anma man liyse şeyh, fawâzaygun fi Soru soran diyor ki e, onların orada bir şey, şeyhler varmış illa onlara tabi olmak gerekiyormuş. Şeyh'i olmayan dünyada ve ahirette zarar görürmüş. Türkiye'de de bu şey diye yaygın, belki biliyorsunuzdur. Şeyh olmayan şeyh şeytandır. Diye bunu bize kursa bile söylerlerdi. Yani. Allah hidayet versin yani. Evet ona itaat edilmediği zaman dünyada ve ahirette işi rast gitmez diye. Tabii bunu deriz ki bu bir münkerdir. Bu bir yanlıştır. Bu bir batıldır. Böyle bir şeye inanmak caiz değildir ve birçok sıfilerin inanmış olduğu budur. Şeyhleri onlar için sadece mutlak önlerdir ve onlara tabi olmanın mutlaka gerekli olduğuna inanırlar. Bizim tabi olacağımız dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında hiçbir kimse yoktur. Her sözünü alacağımız, her sözünü itimat edeceğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında hiçbir insan yoktur. Alimlere nasıl itaat edilir, alimlere nasıl tabi olunur? Alimlerin her birisi hata edebilir, doğru da söyleyebilir, isabet de edebilir. Dolayısıyla insanlardan hiçbirisine tabi olmak hangi insan olursa olsun caiz değildir. Ancak sözü Allah'ın şeriatına uyarsa tabi olunur. Yani bakarız biz hangi alim olursa olsun, ne kadar büyük de olsa. Biz o alimin sözünü alacağımız zaman bakarız. Kur'an ve sünneti mutabıksa alırız, Kur'an ve sünneti mutabık değilse almayız. Her bir insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve dışında yanılma ihtimali, hata etme ihtimali var mı? Vardır. فَقَوْلُ لَا يَجُبِ اتِّبَعُوا إِلَا اِذَا كَنْ مُوَفَقًا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında hiçbir kimseye tabi olmak caiz değildir dedik. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş olduğu şeriata muvafık oluyorsa o zaman tabi olunur dediydik. Tabii ki bu isterse sufilerden olsun diyor isterse sufilerin dışında olsun kim olursa olsun şeyhlara mutlak manada onlara itaat etmek onlar fayda verir ve zarar verir inancına sahip olmak batılır. Böyle inanca sahip olan insanın Allah'a tövbe etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu şeriata uyması gerekir. Ali İmran suresi 31. ayet ezberlediğiniz zemineydi. Kul in ve Er siz, siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ve Allah günahlarınızı bağışlasın. Şimdi Allah'ı sevmenin yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir insan tabi olursa Allah onu sevmiş olur ve kulun da Allah'ı sevdiği iddiası <gülüyor> doğru olmuş olur. Ee, Haşr suresi 7. vema ata'kumur resulu fehuzuhu ve ma Resulullah seher ne verdiyse onu alın, sizi neden yasakladıysa da ondan vazgeçin. Dolayısıyla e, insanlardan sadece kim için böyle bir hitap var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için var. Yani ancak ona tabi olunulduğu zaman hidayeti bulmak e, var ve ona tabi olmak mutlak manadadır. Ve yine Nur suresi 56 altı vakimus salatu hatu zekatu vati'ur rasule le'alikum turhamun. Namazınızı kılın, zekatınızı verin ve rasule itaat edin ki merhamet olmasınız. Yani rasule itaat vardır ama onun dışında insanlardan kim olursa olsun ancak şeriata muvafık olursa sözü o alınır. Ve ne diyoruz? Her insan hata da eder, isabet eder ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve kim korumuştur? Allahu Teala korumuştur. Allah'ın ismetindedir o. Allah'ın hefzindadır, muhafazasındadır. İnsanlara aktarmış olduğu şeyler korunmuştur. O rastgele konuşmaz, o ağrısından konuşmaz. Ee, siniriyle nefsine uygun olarak konuşmaz. Dalgın konuşmaz. Onun konuşu mutlaka e, şeriattır. <gülüyor> O <gülüyor> نجم battığı هوا بطء zamanki yıldıza yemin olsun ki maddelle sahibi ve mağava arkadaşınız şaşırmadı ve yanılmadı. Amma yentukü anil hava o arusundan konuşmaz. İnnehu illa Onun konuşu Her bir şey kendisine vahiy olan bir vahidir. Necim suresi 1 ile 4. ayet-i kerimeler. Dolayısıyla biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğine tabi olmamız gerekir ve onun getirmiş olduğu dine sımsıkı sarılmamız ve onu muhafaza etmemiz lazım. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünün önüne hiçbir insanın sözünü geçiremeyiz değil mi? Ve bizi insanların sözleri aldatmaması lazım. İnsanların hatasını almamamız lazım. İnsanların görüşleri olsun, sözleri olsun bunları Allah'ın kitabına ve Rasulün sözüne vurmamız lazım. Kitap ve sünneti muvaffuk olursa kabul edilir yoksa kabul edilmez. Ve burada anlattığımız bir mesele vardı neydi o? i̇bn Abbas radıyallahu anh bir hadis söylediği zaman ona karşı gelen sahabelerden bazıları ne dediler? Dediler ki Ebu Bekir başka söylüyor. Ömer başka söylüyor. Peygamber Efendimizin hadisine karşı böyle deyince onlar şeyde ne dedi İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma Yüşkü entenzil aleykum hicâratu minnessema Başınıza taş yağma zamanı yakındır. Ekûr lelekum kâle Rasulullah Ben diyorum ki Resûlullah size böyle diyor. Ve tekûr ne kâle Ebu Bekir Ömer Size diyorsunuz ki Ebu Bekir ve Ömerdür. diyor. Ebu Bekir ve Ömer'den daha üstün, daha faziletli, daha alim Kim var ki yani? Hem daha alim, daha faziletli. Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en faziletli onlar. Ama i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın kabullenemediği mesele nedir? Onlar dahi olsa onların sözünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geçmesini kabul etmiyorlar. Dolayısıyla her bir insan olursa olsun, hangisinin sözü olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünün önüne geçmez. Baktık ki bizim önceden de dediğimiz gibi insanlar kendi tabi olabilirler. Ancak baktılar ki, ee, bir sahih sünnet varsa ortada kendi mezhebine muhalifse o insanı yapacağı şey nedir? O sahih hadisi alır. O mezhebine muhalif olan görüşü, söz, şey, e, hadisi muhalif olan mezhebinin görüşünü ne yapar? Terk eder. Nisa 59'da yine demin geçen ya ulule din amene tu'allahu ve tu'allur resuluhu vel emri minkum eiman edenler Allah'a Resulüne ul emri itaat edin. Eğer <gülüyor> herhangi bir hususta ihtilafa düşerseniz anlaşamadınız şu mu bu mu o alimin dediği mi bu alimin dediği mi o diyor ki şu alim böyle diyor şu mezhebi imam böyle diyor bu böyle diyor tartıştınız. <gülüyor> o zaman onu Allah ve Resulü'ne götür Allah ve Resulü'nden kaynağın hangisini buluyorsanız hangisi varsa kaynağı o konuda o zaman onu alın. اِنْ tüm tümün بِاللَّيْهِ وَلِيمُ الْأَخِرِ eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın. Böyle yapman sizin için daha hayırlı ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Kafanız rahat olur. Allah ve Resulü sözünden almışsın sen. Yanlış anlasam bile sen hidayet üzeresin. Çünkü sen birinci derecede onu almanın gerekliliğine iman etmişsin. Ve senin onu anlamak için de Allah'a dua ediyorsun, yalvarıyorsun. Ve ben bunun sözün önüne başka söz geçirmemeye dikkat ediyorum gibi çaba sarf ediyorsun. Şura suresi 10. ayet Rabbimiz diyor ki: "Ve mukterif tu hangi konuda ihtilaf edersiniz dedin. Hangi konuda ihtilaf edersiniz dedin. fe hukmu Allah? onun hükmü Allah'adır. Onun hükmünü Allah'a müracaat ederek bulursun. Allah'a müracaat etmek nasıl olur? Kur'an'a ve sünnete müracaat etmekle olur. En'am suresi 153 Walad sıratım müstakim'i tebiu. İstibu bihi yolumdur. Sadece buna uyun. Ve la Başka yollara uymayın. Fe tefarraka bikum sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Velkum as ile takva sahibi olasınız diye bense bunu böyle emrediyorum diyor Rabbimiz Celle Celalü. Şeyhlere tabi olmak, bazı insanlara tabi olmak, ilimsiz ve basiretsiz bir şekilde, mesnetsiz, delilini bilmeksizin onlara tabi olmak caiz değildir. Ve münker bir iştir. ehl sünnet ve cemaatin icmasıyla da bu iş kabullenilmez. Ancak alimlerin sözlerinden hakka muvaffakat eden uyan varsa alınır. İsterse bu sufi şeyhi olsun, isterse kimin sözü olursa olsun, sözü Kur'an ve sünnete mutabıksa alınır. O adam söylediğinden dolayı değil, o adamın sözü Kur'an ve sünneti uyduğundan dolayı alınır. Dolayısıyla İslam'da hiçbir kimse kutsanmaz. Kutsanacak varsa Allah'ın kelamı ve Resulullah'ın kelamıdır. Bu bu kadar net. Yani bu bunu sulandırmaya, bulandırmaya hiç gerek yok. Bu çok net meseledir. 14. El-i'tikadu bi vücudir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi fi mekânın. Resulullah sallallahu aleyhi ve her yerde bulunduğuna inanmak. Mesela şimdi mevlüt okuyorlar ya camide. Mevlit okunurken belli bir zamandan sonra ne oluyor? Herkes camide ayağa kalkıyor. Belki evet. biliyorsunuzdur Türkiye'de oluyordu. Niye kalkıyorlar o anda? O anda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem geliyor diye kalkıyorlar. Evet tabii Resulullah'a hürmet için Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bak, o abim. an salat selam getiriliyor. Diyor, ha, o anda Resulullah geliyor. O anda ona hürmeten ayağa kalkılacak diye. Tam salavat anında salat getirilirken o anda kalkılıyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e o anda bulunduğuna inanılarak. Kadöleme min ed-din bi'd-darurati ve bi'l-edilleti şer'iyye Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem fi kulli mekan. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in her yerde bulunduğuna dair hiçbir delil yoktur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem cesedi Medine'ye minne verildi ki kabirdedir. Ee, اَمَّا رُحُهُ فَفِرْرَفِقِ الْاَعْلَىٰ اُنْ رُحُهُ رَفِقِ الْاَعْلَىٰ دَ Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın ne dedi? dedi o nefesini teslim edeceği zaman Allahümme filرفiqu ala, Allahümme filرفiqu ala, Allahümme filرفiqu ala diye üç kere söylemiştir. Ya Rabbi senin katındaki en yüce yere diye dua etmiştir. Yani cennettedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni Hazreti Aişe'nin evidir. Yani şu andaki metun olduğu yer Hazreti Aişe'nin eviydi yani. Bulunduğu yer Hazreti Aişe'nin eviydi. Mescidine büyüye bitişik olan yer. وَلَمْ يَزَلْ جِسْمُ fihi ila حِينِ tarihi Yani tarih boyunca cesedi hep oradaydı. Ama Peygamber Efendimiz'in ruhu, diğer peygamberlerin ruhu ve müminin ruhu hepsi nerededir? Cennettedir ancak mertebe mertebe nimetler içerisindedirler. Allah Celle Celaluhu hangisini e, nerede yerleştirdiyse ilmine, imanına ve sıkıntılara karşı sabra, e, sabırları nispetince ne yapmıştır? Onların her birisini yerini belirlemiştir. Gayb meselesine gelince gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmez. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve insanlardan bilenler de Allah'ın bildirdiği hususlarda, Kur'an'da ve sünnette geçen hususlar bilinir. Mesela diyelim ki biz deccalın geleceğini biliyoruz, kıyametin kopacağını biliyoruz. Cennetin cehennemin olacağını biliyoruz. Bunlar gaybi mesele, ileride olacak meseleler veya gaybi meseleler Firavun'un yaşadığı, Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı, Firavun'un o denizde boğulduğu, Kızıldeniz'de boğulduğu, Musa Aleyhisselam için denizin yarılması ve Musa Aleyhisselam'ın geçmesi peygamberlerin tarihlerinden oluşuyor. Gelecekte olan olacak meselelerden, amellerin tartılması, cennetin cehennemin kimisinin işte araf kısmında olması, insanların şekilleri, yaşı Bunları hep biz biliyoruz kabirdeki nimetler veya azaplar. Biz bunları nereden biliyoruz? Allah bildirdi, bildir o şekilde biliyoruz. Ama Allah'ın bildirdiğinin dışında hiçbir kimse kaybı bilir mi? Bilmez. Bizim bilgimiz bu kadar olur. allah Teala'nın bildirdiği hususlarda ki bunu her Müslüman bilir. Ve bilmesi gereken meselelerdir de zaten. Kur'an'ın ve sahih hadis heriflerinin... E ...de belirtilen gaybi meseleler hariçtir. Cennet, cehennem, kıyamet halleri, decel haberleri, güneşin batıdan doğacağı mesela değil mi? Kıyametin e, kopacağı zaman, güneş batıdan doğar, o zaman da tövbe kapısı kapanıyor. <gülüyor> Dabbetül Ardın çıkacağı, İsa Aleyhisselam'ın e, bir imam olarak yeryüzüne indirilmesi. E, evet, bunun gibi şeyler, ne, biz biliyoruz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyor, e, çünkü Allahu Teala Peygamber Efendimize vahyetti. O bize öğretti. Sahabisine öğretti. Bize o şekilde o gaybi meseleleri biliyoruz. Bu hem de hiçbir kimseye gizli olan bir şey değil. Yani görmedik ama yakîn olarak hepimiz iddianıyoruz yani. Ama demin söylediğimiz gaybi mesele e, o olay yok yani. Belirli insanların bilgisi e, her şeyi bilmesi mesela. Belli şeyhlerin her şeyi bilmesi Bunların hiçbirisi yoktur. Bu sadece Allah Celle Celle'ye mahsutur. Allah'ın bildirdiği kadarını insanlar bilir. Resulü de bilir. Ama demin dediğimiz gibi mesela Aleyhisselatü Vesselam e, Hazreti Ayşe'nin o gerdanlarını ancak hayvanın altından çıkıyor. O zaman görüyor ki orada. Yoksa onun dışında diyor ki arayın. Hazreti Ayşe'nin küpesini, gerdanını arayın. Bakın şu ayet-i Çok önemli. Şeyhlerin o iddialarını nasıl boşa çıkartıyor. Nemil 65- Kulla yâlemümen fi səmavât ve lârdâl ıqıb illa Allah. ıqıb Allah'tan başka kim bilirmiş? Yeryüzünde ve yedi kat semada ve yeryüzünde kim bilir? Allah'tan başka kim bilebilir? Kulla yâlemümen kim bilebilir? El ıqıb ıqıb. Men fi səmavât ve lârdâl ıqıb illa Allah. Allah'ın dışında yedi kat semada ve yeryüzünde kim bilir gaybı? Allah'tan hiç kimse bilemez? O insanlar ne zaman diriltileceğini bile bilmezler. Ondan sonra bakın En'am suresi 50. Kul Ben demiyorum ki Allah'ın hazineleri bendedir. Ve la Ben gaybı da biliyorum demiyorum Peygamber Efendimiz Teala Peygamber Efendimiz'e bunu öğretiyor. insanlara böyle de. Yani o bile kendisinde bir üstünlüğün olduğunu şey yapmasın. Peygamber Efendimiz de bizim gibi bir beşer. Ancak cennetlik. Geçmiş ve gelecek günahların her birisi affedilmiş. Bizim gibi beşer, bizim gibi bir iradesi olan. Ne dedi beni Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi beni de aşırı övmeyin. Ama Peygamber Efendimiz dediğimiz gibi Seyyidül Beşer insanların efendisidir o. Ama onu biz ilah derecesine çıkartamayız veya fevkal beşer de yapamayız. Yani beşer üstü bir şey de yapamayız. Bir şiirde diyor ki Muhammedun Beşer lâkel beşer bel huve yakutun beynel hajar diyor ki Muhammed beşerdir ama normal bir beşer gibi değildir. Vel huwa yaqutun hajar belki o taşlar arasında yakuttur. Ama sonuçta yakut da taş ama yakut en kıymetli bir taş. Öyle güzel bir şekilde ifade etmiş yani. Şimdi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fevkal beşer değil yani beşer üstü birisi değil. Bunu böyle bilmemiz lazım. Biz onu böyle demek onun derecesini indirmek değil. İnsanların hepsinin efendisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama dediğimiz gibi onda bizim gibi arzular var. Tuvalete ihtiyacı gitmesi, uyuması, yorulması, sevinmesi, sinirlenmesi, hanımıyla birleşmesi, çoluk çocuk sahibi olması. Bizim normal nasıl arzularımız varsa, nasıl meyllerimiz varsa diye Peygamber Efendimiz'de de öyle bir takım meyller var. Ama dediğimiz gibi cennetlik peygamberlerin üstünü, geçmiş ve gelecek tüm günahları affedilmiş bir zattır yani. Ama gaybı bilmez. Hazineler onun elinde değil. Kainatı yönetmek onun değil. Allah'ın ilmiyledir. Allah'ın elindedir. Allah'ın iradesindedir. Bakın şu ayette çok önemli. A'raf 188. Çok önemli bu gayb ile ilgili. "Kulla emlikül nefsi nef'en velâ illa maşallah. De ki ben kendime fayda veremem. Kendime fayda ve zarar veremem. Ancak Allah'ın istediği kadar fayda ve zarar verebilirim. Bu normal beşerdeki özellik değil mi öyle? Herkes kendisine faydayı ve zarar alan istediği kadar verebilir. Peygamber Efendimiz öyle dedi. De ki ben kendime fayda ve zarar ancak Allah'ın istediği kadar verebilirim. Ve kuntü a'lemul gaybe les sektertu min el hayr. Eğer ben gaybi bilseydim daha çok hayır işlerdim. Hayrı arttırdım. Yani mesela bir insan bilse ki yarın başına bir bela gelecek, o gelmesin diye daha çok hayır işler, daha çok dua eder, değil mi mesela? Ve hatta vefatına yakın e, ibadeti arttırır, önceden yapamadığını yapar. Herkes de biraz daha farklı e, ilgilenmeye başlar, herkesin gönlünü almaya çalışır. Çünkü biliyor ki birazdan ölecek veya yarın ölecek. Aleyhissalatu vesselam da da öyle söylemesini istiyor Allahu Teala. "Ve le kuntü eğer <gülüyor> ben gaybi bilseydim lesektartü min'el hayr. Ben o zaman hayrı arttırırdım." Bildirdi, bileceğim için artık وَمَامَا su bana e, kötülük dokunmaz اِنَّنَا اِلَّا نَذ۪يرُ مُبَشِينَ yani bana dokunan kötülükten de وَمَامَا o, su bana o zaman kötülük de dokunmazdı yani biliyor ki başına bir sıkıntı gelecek dua ederdi o zaman ne olurdu ya o kötülüğe atılmazdı ya da allah Teala o başına gelecek sıkıntıyı duası veyahut da çok ibadeti sebebiyle ne olacaktı allah Teala onu korurdu ve birçok şeyden de korudu da ama ee, her şey hayatımızda sürprizdir. Peygamber Efendimiz için de sürprizdi. Yani bizim mesela yarın neyle karşılaşacağımız bizim için sürpriz. Biz bilmiyoruz, kimse bilmiyor neyle karşılaşacağını. Hayat böyledir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor ki allah Teala eğer ben kaybı bilseydim e, hayrı arttırırdım ama bana o zaman zarar da dokunmazdı. Çünkü biliyorum ki ben bu yoldan gitsem zarar dokunacak. Biliyorsun ya. Gitmesin o yoldan in ana illa ancak ben uyarıcıyım ve müjdeleyiciyim li kam minun inanan insanlar için ben uyarıcı ve müjdeleyiciyim. <gülüyor> Başka bir hadis rivayette Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Cibril soruyor şeye Peygamber Efendimize "Metessah kıyamet ne zamandır?" diyor. "Kallel mesel mes'ule ana bi'alime min Peygamber Efendimiz de Cibril'e haber veriyor. insan şeklinde geliyor meşhur Cibril hadisi. Uzunluğunda dün okuyorduk. Eee o da ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sorulan insan sorandan daha iyi bilmiyor. Sorulan yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e diyor ki sorandan daha iyi bilmiyor. Yani sen benden daha iyi bilirsin. Ondan sonra fıkh makal sonra dedi ki "Fi beş şey vardır ki la alimuhu ne illallah." Onu ancak Allah bilir. Sümmetelenin sonra Peygamber Efendimiz şu ayeti okudu. Kıyamet ilmi Allah katındadır. Bu indirir ve a'lim rahimlerde olan bilir. yarın insan başında ne gelecek onu hiçbir kimse bilmez. hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. ayşe mesela Hazreti Ayşe'ye iftira atıldığı zaman Hazreti Ayşe'ye ee, fahişe dendi haşa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun temiz olduğunu ne zaman bildi? Ancak vahiy geldiği zaman bildi. Vahiy gelmeden önce ne dedi? Git dedi babanın evine. Ebu yanına gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gaybı bilse siz ne diyorsunuz ya? Ne zinasıymış? ,ymış ,ymış. Ben biliyorum ben peygamberim. Ben gaybı biliyorum derdi. Öyle demedi. Peygamber Efendimiz dedi ben bir şey diyemem Sen dedi babana git yani. O çok Acı bir manzara insanların en üstüne olacak hanımına. Bir, yani bırakın insanın en üstünü normal bir insan bile ne kadar etkilenir değil mi? Mesela biz Müslümanlar olarak birisi e, iftira atsa senin hanımın zina etti falan e, Toplumun içerisinde giremeyiz yani. Ki kaldı ki bu peygamber hep insanların ön, ön, e, önderi olacak, örneği olacak. E, i̇nsanlara hidayet sunacak ama kendi hanımı böyle toplumun içerisinde böyle gözükmek çok ağır bir şey. Allahü Aleyhissalatü Vesselam'da dedi sen babanın yanına gittim ee, ve o vahiy geldiği zaman anladı ki Peygamber Efendimiz o beridir, onun öyle bir suçu yoktur. Hani kaybı e, bilseydi bir kere hemen o anda savunmaya e, geçebilirdi Aleyhissalatü Vesselam. İlla binuzul vahiy ki ma fi sud, wamina anhu lama zaaqdo ayaşet fi bazı al gazwat, lami alem sallallahu ala. Demin dediğimiz gibi o şey Peygamber, Hazreti Aisha'nın er kaybolması ve evet bununla ilgili birçok hadis-i şerifler vardır. Ema ma yazulu ba'du's ha işte mevlid anında kutlama anında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geliyor onların yanında bulunuyor gibi bir inanç nedir o batıldır. Esasenu inma kadim kuran onların cahilliliği Onları bu hale sevk etmiştir diyor. <gülüyor> bir tane daha bakayım şurada kısımlık. Evet onu da inşallah okuyabilirsin. Hükmü men zahiru haliye el-i istikamet ve helakatun yed-i ufiyar <gülüyor> rasulü ve abdelkadir. Diyor ki zahiri hale istikamet yani doğru yolda olduğu gözüken bir insan ki ama o insan bir takım halkalar yapıyor, bir takım dersler yapıyor. O derslerde de Resulullah'a dua ediyor, Abdülkadir Geylani'ye dua ediyor, bu gibi insanın hali nedir diye birisi soruyor. Burada diyor ki soru soranın e, hali bizim e, kalbimizi üzer bir kere. Çünkü bu adam diyor ki namaz kılıyor, e, oruç tutuyor ve zahir hali görünüşü istikamet üzere yani doğru yolda demesi şeytanın o insanla oynamasıdır bir kere diyor. Soru soran da aynen. Ve ce'aluhu yakhrucu minel insan bişirki. onu diyor İslam dininden çıkartacak bir halde olmasıdır. Onun o hali. O yani elen ister bilsin isterse bilmesin. Fe du'ahu ga'yrullahi azza ve celle ekber. O insanın Allah'tan başkasına dua etmesi büyük bir şirktir. İslam dininden çıkartır. İsterse o Resulullah'a dua etsin. Eee mesela yetişey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya Abdülkadir bunun her birisi şirktir. İsterse başkasına dua etsin. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki insan Allah katındaki derecesi daha da azdır. Resulullah'a dua etmek şirk ise Resulullah'tan başkasına dua etmek daha çirkin, daha da kötüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ne bir fayda verebilir ne de bir zarar verebilir. Demin okuduğumuz gibi ondan sonra Cin Suresi 21 Gül, inni de ki ben kendime ne zarar verebilirim, ne de bir yol gösterebilirim kendime. Gül, la kullükümendi hazai nolaa ve alimul ve la Bense Allah'ın hazineleri bendedir kaybı, ben bilirim ve ben meleğim demiyorum. İnneti bir âlim Ben ancak bana ne vahiy edildiyse ona uyuyorum. Enam <gülüyor> ellem demin okuduğumuz A'raf 188 onu okumama gerek yok bir de hem ondan sonra Cin suresi 22 kul inni le kul Allah'tan gelen bir sıkıntıdan dolayı beni hiçbir kimse barındıramaz hiçbir kimse beni koruyamaz ben Allah'tan başka hiçbir sığınakta bulamam yani Allah'tan bana bir sıkıntı gelse beni yine koruyacak olan Allahu Teala'dır ben kendimi koruyamam Fe la la yujiru bi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini koruyamıyorsa başkasını nasıl koruyacak? Yetiş Muhammed diyor mesela. Böyle tuhaf ilahiler de var böyle şirk ifadesi dolu olan ilahiler birçok. Fe milleti Allah'tan başkasına dua etmek insanı dinden çıkartan bir şirktir. Şirk de Allah Celle affetmeyeceği bir günahtır. Nisa suresi 48. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun şirke biyoğurma dönül verilir Peygamber biliyorsa tabii sır valla dua dua edilecek sır Allah Allah'tan eserdir. Ondan sonra Maide 72 İnne men yuşrik billahi kim Allah'a şirk koşarsa fakat harramallahu aleyhil cennet. Allah onu cenneti haram kılmıştır ve ma Onun barınağı cehennemdir. Ve mali zâlimine min Zalimler için hiç bir yardımcı yoktur. Zümer süresi 65. Ve lekad uhyileke ve ilallazina Sana ve senden öncekilere vahiy edildi. Leyne eşrekte er şirk koşarsan lehbatanna amaluk amelin boşuçkar. Beletekunenne minel hasirin ve zarar edenlerden olursun. Feletub ilallahi min huna. Bu andan itibaren o insan Allah'a e, tövbe etsin. Ve yet'abidillah bima şer'a minel ezkaru vel ibadate. Allah Teala'nın meşru kıldığı zikirleri yapsın ve ibadetleri yapsın. Ve tecavüz del ki ilal umuri şirketi. Şirk olan şeylere yanaşmasın ve devamlı şu ayeti düşünsün diyor. Gafir suresi 60. Ve kalle rabbukum <gülüyor> uduni estecibulekum. Rabbim dedi ki bana dua edin bensin size icabet edeyim. İnnel ledenesek bun an ibadeti ''Bana ibadetten, bana duadan yüz çevirenler'' ''Sedhulna cehennem-i dâkhirin, ''Zelil olarak, hakir olarak onlar cehenneme girecekler <gülüyor> Yani mesela şey de diyorlar. ''Şefaat ya Resulallah'' Bu mesela çok yaygın. Evet. Bu da yanlış. Peygamber Efendimiz'den şefaat istenmez. Sen çok, çok söylüyorlar. <gülüyor> ''La ilâ illallah Muhammedur Resulullah'' e, ''Şefaat ya Resulallah'' diyorlar. Başta <gülüyor> da o zaman ''Aziz Allah, Şefaat ya Resulallah'' Bunların her birisi yanlıştır. Ve şirk ifadesi. Çünkü niye? Peygamber Efendimiz'in şefaati hak. Ama biz şöyle dua ederiz. Ey Allah'ım Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden bizi mahrum eyleme. Amin. Ha, şefaat de Resulullah dedi mi ne demektir? Ee, Ey Allah'ın Resulü bana şefaat et. Olmaz ki böyle bir şey. Bu şirk aynı ifadeler. Ona dua ediyorsun. Ona dua ediyorsun. Bu o, e, yanlışır ama salat selam edilir ya. Yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ım salli aleyhi Muhammed Ve aleyhi Muhammed bunları deriz. Buradan itibaren 16. E, fetva bölümünde kalsın inşallah. Ve ahir de avanna elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah'ım sağ olasın ne?